Efendim 28 Temmuz 2023 bir Cuma günü saat 13'te 95.0 açık radyoda e, her Cuma olduğu gibi önce sağlık programında birlikteyiz. Ben ve, ve program yapımcısı arkadaşım sevgili Ayşegül ile beraber. Konumuzu ben yine Ayşegül'den rica edeyim tanıtması için e, önemli bir konuyu konuşacağız. Evet e, önemli bir konu konuşacağız. E, bir yere de bir merhaba desek mi acaba? Orada da çok hekim arkadaşımız var. Akbelene'de bir merhaba diyelim Hı. bence programa başlarken. Aynen. E, konuğumuz çok değerli. E, Kırmızı Kurdele'den aktivist Arda Karapınar konuğumuz. E, kendisi periyodik olarak programlarımıza katılarak HIV konusundaki bilgilerimizi yeni güncellemeler konusunda da e, tekrar tekrar hatırlatma yapıyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba Kainat. Ömer Bey her zaman kıskanlığı için ben bu girişle merhaba Kainat diyerek başlamak istedim hocam. Peki Arda hoş geldin. Seninle beraber olmak gibi her zaman gibi gayet keyifli. Evet bugün AIDS konuşacağız da hani böyle laf vardır bayram diye seyran diye başlayan. Yani bir aralık yakın değil dünya AIDS gününe daha iki üç ay var. Neden AIDS konuşuyorsunuz? Böyle Temmuz'un ortasında bir sorun mu oldu? Bir patlama mı var? Bir değişiklik mi var? <gülüyor> Bunları... Korkutmayalım bir de değil mi? Değil bir mi? Şey. Evet, evet. Ya, hiçbir şey yok AIDS bitti. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> e, pandemi bitti der gibi. <gülüyor> he, he, pandemi de bitti. Her şeyi ağaçlarda kesimli havada iyi. <gülüyor> Peki. E, evet Arda. Şimdi bu. Bir kere. E, Aralığın, şey ama Temmuzun 23-26'sında Avustralya'da, mesela Brisbane'de 12. HIV bilimleri konferansı oldu, hmm. AIDS konferansı. Burada bir takım konuşulanlar var, e, yeni bazı yaklaşımlar var. United's 2023 raporunu e, yayınladı diye biliyorum ama neden böyle erken yayınladı onu da soracağım sana. Hmm. E, Dünya Sa Sağlık Örgütü'nün gerçekten e, belirlenemeyen, eşittir bulaştırmayan. E bu, bu konu önemli bir konu ne demek belirlenemeyen bulaştırmayan bunu hani WHO'nun daha böyle temkinli ve daha biraz gelişmeleri geriden takip eden bir kurum temkinli olan bir kurum bunu böyle cesurca yayınlaması da ilginç bir Hı. gelişme. Bu konuları konuşacağız seninle Ayşegül nereden başlayalım? Evet e, isterseniz e, biraz temel bilgilerle başlayalım. Çünkü genelde biz herkes biliyor gibi e, tahmin ediyoruz ama e, belirlenemeyen konusu nedir Belki bunları biraz e, açıklayarak başlayabiliriz Tamamdır Çok teşekkür ederim Her şeyden önce bu fırsat için Hocamın söylediği gibi genelde böyle biz bu konuları işte bir Aralık ya da işte her konunun ilgili günü çerçevesinde konuşmayı seven ya da alışkanlık demiş bir milleti zaman aslında ee, ...zaten yani benim şahsi aktivist olarak amaçlarımdan bir tanesi... ...bir yandan da Kırmızı kudelerinde de amaçlarından birisi buydu. Yani yılın başka zamanlarında bunu konuşta bir hale getirmek. Şimdi konuya girmeden evvel bir şey söylemek istiyorum müsaadenizle. Ee, bu yayını dinleyen hem diğer çalışma, diğer STK'lardan... ...Pozitif Yaşam Derneği'nden, Pozitifiz'den arkadaşlarım var... ...aktivistler var, hekimler var, hivle yaşayanlar var. Hepsine selam gönderiyorum. Yani bir topluluk adına konuşma sorumluluğuyla konuşmaya gayret göstereceğim... Bir ikincisi de e, konuyla çok alakalı değil ama geçenlerde Selim Hoca ile bir söyleşi yaptım ben. Klinik Plus diye bir dergi için. E, o da e, ayın başlarında çıkacak. hani Onu da bir duyurmuş olayım. E, belki programı dinleyen insanlar, Selim Hoca'yı seven insanlar da genel bir e, Selim Hoca bilgisi edinmiş olurlar tekrar. Teşekkür ederim bu fırsatı. Şimdi şöyle, bu belirlenem eniştir bulaştırma konusu şu. E, HIV'le yaşayan ve HIV tanısı almış insanların tedaviye başladıkları andan itibaren kendilerine reçete edilen ve reçete edilen inançları önerildiği biçimde, reçete edildiği biçimde kullandıklarında bir viral baskı sağlanıyor. Yani vücutlarındaki virüs artık undetectable denilen, saptanamayan işte ya da taranamayan ya da bizim belirlenemeyen diye çevirdiğimiz bir noktaya geliyor. Ve bu noktadan itibaren bu süre düzenli olarak korunduğu müddetçe HIV'i, cinsel partnerlerine, kondomsuz ilişkilerde bile bulaştırmıyorlar. Bu aslında ilk evreleri, ilk belirtileri yaklaşık 10 sene falan önce Swiss Statements, İsviçre bildirisi ismiyle yayınlanan bir belgede paylaşıldı ama 2016 yılından itibaren de küresel bir kampanya olarak dünyanın şu anda 105'ten fazla ülkesinde aktivist önderliğinde konuşulmaya Devam et. Arda evet. bir şey soracağım evet. belki bir yanlış anlaşma olmasın diye evet. şu anda konuşulan güncel tedavi protokolleri sayesinde vücutta virüs saptanamıyordan çok istersen şöyle diyelim acaba daha mı doğru olur Hı. alınan muayene maddelerinde yani serumda yani çeşitli genital bölgelerden alınan sekresyonlarda sıvılarda Hı -hı. çok aza saptanamayan düzeye iniyor. Yoksa virüs vücuttan kaybolmuyor. Değil mi? Hayır. Kesin mutlak bir evet. tedavi yok. Çünkü birazdan o konuya da gireceğiz. O evet, yüzden. Evet, evet, evet. Yani vücutta sizin çıkartılarınızda virüs bulunmuyor artık. Hı -hı. Daha doğrusu saptanamayacak. Düzeye iniyor. Hı -hı. En duyarlı testlerle bile virüsü yok buluyorsunuz. Yok diyorsunuz. Evet, Rastgele evet. virüse. Hı -hı. Ve bu buradan hareketle evet bu ne anlama geliyor? Saptanamayacak düzeyinmesi. Bu da şu anlama geliyor. Bugüne kadar sadece vücutlarında HIV olduğu için toplum sağlığına tehdit olarak görülen ya da kirli işte suçlu olarak görülen, potansiyel risk olarak görülen HIV yaşayan insanların aslında HIV'i hiçbir şekilde cinsel partnerlerine bulaştırmayacakları, aktarmayacakları anlamına geliyor. Şimdi bu çok devrimci bir şey çünkü bugüne kadar HIV hakkında söylenen her şeyi değiştirmemizi gerektiriyor. Yani eğer biz bu bilgiyi kabul edersek ki artık Dünya Sağlık Örgütü bile e, söylüyor ki bunun ne kadar önemli olduğunu ayrıca konuşacağız. Artık dolayısıyla bir insanın sizin karşınıza gelip ben HIV pozitifimle yaşıyorum dediğinde sizin ona herhangi bir insandan farklı bir muamele yapmamanız gerektiği anlamına geliyor. Onun da ötesinde tabii HIV ile yaşayan insanlar açısından da onların sağlıklarının çok hızlı biçimde Yeri kazanılacağı hatta HIV taşımayan vücutlarında HIV bulunmayan insanlarla tamamen aynı yaşam standartlarına ve aynı yaşam süresine sahip olduklarının bir kanıtı olarak son yıllarda HIV alanındaki en devrimci gelişmelerden bir tanesi bu. Arda bir soru şimdi çeşitli vücut çıkartılarında örneklerde muayene maddelerinde HIV saptanamıyor dedin kanda da saptanamıyor. Peki e, HIV AIDS hastası olduğu bilinen ve tedavi sonucunda kanda saptanamayacak düzeye kadar indirilmiş bir e, HIV e, e, düzeyine sahip kişi kan nakliyle kan verirse eğer bulaşır mı? Buna ait bir bilgi yok değil mi? E, bu, buna ilişkin çok... E, yani, evet, bu asılıkla bulaştırır çünkü e, hücre e, içinde e. serbest ortamda saptanamayan virüsü bulaştıracak e, alacak. Evet, evet. Yani... Bir Karşım, ya karşımda bir virolog varken beni buna cevap vermem tabii Kesinlikle. çok doğru olmazdı ee, ama e, sperm yoluyla bulaş sperm yoluyla bulaş evet. çok eminiz çünkü sperm evet. içinde artık bulunmuyor virüs fakat evet. kan da hala bulunduğu için fakat şöyle bir evet. durum var hocam sorunuzda cevaben e, bazı vakalar var çok acil durumlarda e, başka kan bulunamadığı için ilhili yaşındaki kişiden tedavi altındaki kişiden evet. doğrudan kan, kan aktarımı var bulaşmayan da var yani bulaşan çoğunlukta ama bulaşmayan da bu bu önemli bir nokta çünkü a olur mu ben bile bile HIVli AIDSli hasta'nın kanını yakınıma kendime kullandırmam hayır siz eğer kan nakli yapılamazsa hayatınız yitireceksiniz bu kan alırsınız bu aynı zamanda bir şeyi çağrıştır Ayşegül bu ilginç bir konu HIV'in ilk günlerinde e, Afrika'da çok yaygın olduğu dönemde, hala yaygın ama o dönemde çok böyle spekülasyonu yapılıyordu. Pozitif anneler bebeklerini emzirsinler mi, emzirmesinler mi? Sütten e, kısmen de olsa geçtiği, bilindiği halde Dünya Sağlık dedi ki hayır emzirsinler. Çünkü sütten geçmeye riski daha düşük ama anne sütü almamanın getirdiği olumsuzluklarla kıyaslandığında Pozitif olan bir annenin çocuğunu emzirmesinin daha doğru olacağını vurguluyorlar. Buna benzer bir durum herhalde değil mi? Bu konuda bir güncelleme yapabilir miyim hocam? Evet. evet. Bu Dünya Sağlık Örgütü e, basın bildirisinde ve bir refer olarak da yayınlanacak bu. E, artık e, çok ekstrem durumlar yoksa e, emzirebileceklerini söylüyorlar. Evet. Yani muhtemelen bir sonraki yani önümüzdeki sene falan tekrar bir program yaparsak artık çok net bir... E, Yönerge üzerinde konuşacağız. Sivri yaşayan anneler ilaç tedavisi görüyorlarsa ve viraj süpresyon yakaladılarsa çocuklarını emzirebilirler. Bu da B eşittir B'den sonraki ikinci bir önemli aşama olacak. Bu noktada şey isterseniz söyleyelim yani yine detaylı konuşuruz ama Dünya Sağlık Örgütü gibi sizin de çok güzel söylediğiniz gibi aslında biraz böyle çekingen, teknik kullanmaktan her zaman avantajlar gören bir kurum. Neden 6-7 yıl sonra bu B eşittir B konusunda Hatta e, hashtag olarak da etiket olarak da sıfır risk gibi bir terminoloji kullanarak neden böyle bir noktaya geldiler? Bunun sebebi tamamen hocam kendimle dahil ederek söylüyorum. Bu noktada biraz gurur duyabilirim. Bu kampanyanın yani U eşittir U, U, U, U, U kampanyasının evet. kurulundayım. E, bu tabii ki Amerika'daki arkadaşlarımızın e, yani bizim ekibimizin e, Dünya Sağlık Örgütü ile çok yakın temasları sonucu olan bir şey. Yani aslında biz onlara sürekli mailler yollayarak arkadaşlar... Orada toplantılar yaparak bakın burada bilimsel kanıtlar var ve siz buna sıfır risk demedikçe başta CDC, STD, UNFC başka başka kurumlar bunu söylemeye devam etmeyecekler. Çünkü Dünya Sağlık Örgütü çok belirleyici. Bunun bir avantajı da şu hocam şimdi artık ben Türkiye'de yaşayan, Türkiye'de faaliyet gösteren bir aktivist olarak bir başka arkadaşım Nijerya'da, bir başka arkadaşım Uganda'da, bir başka arkadaşım Bulgaristan'da bu belgeyi eline alıp gidecek Dünya Sağlık Örgütü'ne diyecek ki bak artık sen ülkedeki HIV kılavuzunu, tedavi kılavuzlarını ha. çok risk olarak değiştirmelisin ve yasaları da buna göre değiştirebiliriz. O yüzden çok önemli. Kısacası bu Dünya Sağlık Örgütü'nün devrim niteliğinde diye tanımladığımız bu belirlenemeyen eşittir bulaştıramayan sloganı kısaca HIV AIDS hastası olduğu bilinen ama vücut çıkartılarında serumda viral miktar tayini yapılmak için virüs araştırılığında bulunamadığı durumda eğer Tedaviyle ile baskılanan virüs miktarı saptanır düzeyin altına düşerse o kişinin hasta olduğunu biliyoruz ama yine de cinsel ilişkiyle hastalığı bulaştırmadığı kesinleşti. Bu önemli bir bulgu. Dünya Sağlık Örgütü'nün bunu yapması da devrimci bir e, durum. Bu tedaviden konuşurken Ayşegül senin için de uygunsa şu ilk kesin tedavisi konusundaki gelişme ve Cenevre hastasına bir bakalım mı? Arda nedir oradaki gelişme? Hocam şöyle burada da isterseniz önce bir e, arka plan bilgisi vereyim. Şimdi bu HIV kesin tedavisi konusu her zaman HIV, ilk AIDS vakaları 1981'de 85'te Türkiye'de görüldüğü andan itibaren kesin tedavi ne zaman çıktı ne zaman çıkacak her zaman çok konuşulan bir konu. Şimdi e, biz geçen sene e, bizim sivil toplum bir konferansında e, az önce bahsettiğimiz suçlu bildirisini imzalayan ve çalışmayı yapan ekim başındaki doktor Pietro Verneza'yı konuk aldık. Orada da tabii soruluyor. Bütün ekimlere soruluyor. E, nedir, ne zaman çıkacak bunun kesin tedavisi falan diye. Pietro şöyle söyledi. E, ben emekli olmadan evvel bu türün bulunacağını düşünüyordum ama ben artık emekli oldum. E, ama hala hayattayım ve bulunacağını umuyorum gibi bir şey söylemişti. Ve biz aktivistler de kendi aramızda şöyle söyleriz bunu bize sorulduğu zaman. İlk kesin tedavisi sorusu sorulduğunda cevap her zaman 10 senedir. Yani bugün de 10 senedir. Evet, bundan sene, bundan 10 senedir 10 senedir. Eylül'ün şey demek lazımdı yani tedavinin bulunması gecikmedi. Sen erkene emekli oldun <gülüyor> evet. evet kesinlikle. Öyle. O da sizin gibi çok üretken, çok hakikaten önemli çalışmalar yaptı. Peki bu Cenevre'deki hastaya değil mi? Tamam. Tamam hocam. Hemen şimdi şöyle. Cenevri hastasından önce aslında 5 vaka daha vardı. Yani şunu söyleyebiliriz. Yani şimdi Sorulan bir soru var ya. Hibin kesin tedavisi var. Aslında hibin kesin tedavisi var. Yani biz elimizde şu anda 6 tane vakayla bunu doğrulayabiliyoruz. Ee, Cenevri hastasından önceki 5 hastada şöyle bir fark vardı. Burada da sizin teknik bilginize ve uzmanınıza başvuracağım. E, onu kolaylaştırmak için. Bunların hepsi kanser dolayısıyla, yani, e, e, lösemi dolayısıyla ilik nakli yapılmış insanlar. Fakat e, Cenevri hastasından önceki 5 kişi... 5 kişiye verilen iliklerde hocam, bunu sizin anlatmanızı rica edeceğim. Bir CCR5 delta 32 mutasyonu var. Hı hı. Yani bu CCR5 delta 32 mutasyonu HIV'e karşı doğrudan duyarlı. Yani HIV'in vücuda girmesini engelleyen. Hı. Fakat belki şeyi anlatabiliriz burada. İlik nakli çok zor. Yani doğru iliği bulmak, hı. operasyon falan. Genel hastasının farkı şu. Hemen size pas atayım ondan sonra. Buradaki ilikte CC, CCR5 delta 32 mutasyonu yok. Yani ilk defa böyle bir şey var ilginç Şimdi bu CCR35 mutasyonu Ayşegül bu ilginç bir konu. Yıllar önce şimdi HIV'in virüsü vücutta hedef aldığı hücrelere girebilmesi için bir reseptöre ihtiyacı var doğal olarak. Bir de ko reseptörü var yanında ikinci bir reseptör. Bu CCR5 de bu ikinci reseptör aslında kemokin reseptörü. Ee, Önce Nairobi'deki sanıyorum bir takım seks işçilerinde saptanıyor ki günde çok sayıda ile korunmaksızın cinsel ilişki girdikleri halde seropositit bile olmuyor bu hastalar. Ne var bunlarda diye bakıldığında bu ikinci reseptörde bir defekt bir mutasyon saptanıyor. O zaman deniyor ki eğer bir reseptör algaç ya da hücre üzerinde bunda bir bozukluk varsa çok doğal olarak HIV o e, hücreye bağlanamıyor ve o zaman da bulaş olmuyor, yayılma olmuyor. Bu önemli hatta ilginç bir şey söyleyeyim müzik arasından önce. Bu haber çıkınca e, e, Türkiye'nin birçok yerindeki insan bende de acaba reseptör bozukluğu var mı diye bir takım genetik analizler yaptırdılar. Tabii çıkmadı hepimizin şeyi, reseptörü gayet sağlamdı ama bazı yöreler var. Genetik bir defekt olarak o reseptörde bir bozukluk var, bir mutasyon var ve bunun sonucunda hive bulaşmıyorlar. Şimdi Arda'nın dediği gibi siz eğer kemik iliği transplantasyonunda bu baştan verdiğin sücreler eğer o reseptör defekti mutasyonu ile oraya verilirse ...ve benzer hücreler çoğalırsa o zaman o kişinin vücudunda e, HIV virüsüne duyarlı olmayan hücreler gelişecek. Bu da tabii onları tedavi edecek ama dediğin gibi bu Cenevri'li hasta çok ilginç. Böyle bir mutasyon falan söz konusu değil normal reseptör olan hücreler o kişiye evet, evet. yani fenotipler belki farklı olabiliyor evet. ama orada yani CCR5 Delta 32 olmaması umut verici bir şeydi bu şey konusunda da hocam yani insanlar yani dediniz ya tahlil yaptırdılar vesaire e, bu elit kontrolör diye bir şey var ondan da bahsedelim evet. tek tek bilgi verirken biraz da sohbete katkısı bulunsun evet bu insanlar da doğrudan yani HIV almıyorlar vücutlarına. Ya da yani, özür dilerim, pardon. HIV vücutlarına alınmış durumda. Bir şekilde bariyerleri geçmiş ama e, çoğalmıyor. Hiçbir şekilde ilaç kullanmıyor olmalarına rağmen. E, virüs repliki olmuyor ve bulaştırıcılık oranı da düşük. E, ben bununla ilgili bir, bir iki yazı paylaşmıştım birkaç sene önce. Kırmızı kurdele o regi'de. E, onlarca mail. Acaba ben de kontrolü olabilir miyim? Bunun e. var mı falan. Yani tabii insanlar böyle şeyler umuyorlar ama. Belki müzikle arasından önce çok kıymetli bilgi. Ben bunu her fırsatta söylemeye Devam ediyorum çünkü çok önemli aslında şu anda bir HIV'in ilaç tedavisi var bu çok önemli yani biz e, ki onu konuşacağız zaten konuşmak gerekir yani HIV insanlarla bu efektif tedaviyi buluşturmayı başarırsak zaten aslında önümüzdeki 10 sene içerisinde gerçekten HIV'in kesin tedavisini bulmayı beklemeden pandemiyi tamamen yönetebiliriz evet. diye olacağız. Evet bunu bir müzik arası verelim Ayşegül ne dersin müzik arasından sonra e, bu konuya değinelim çünkü konu önemli. E, spesifik tamamen vücuttan arındıracak ilaç olmaksızın da pandemiyi sonlandırmak mümkün olacak. E, işte, evet bir müzik arası bugünkü parçaların hepsi bir yaprak dökümü gibi çok sanatçı e, yaşamını yitirdi son günlerde. İlk parça 1992 yılında Frankofoli Rochelle bölgesinde Fransa'nın Rochelle'de yapılan Frankofoli e, festivali vardır. Orada e, yeni ölmüş olan Serge Gainsbourg'un e, anısına bir parça seslendirmişti Jane Burkin Parça bitince de mikrofonu yere bakıp e, sahneyi terk etmişti e, Serge Gensburg'u anmak için. Evet kısa bir süre önce Jane Birkin'de yaşama veda etti. Kendisinin o e, festivalde Serge Gensburg için yazdığı bir Gensburg pa parçasını dinliyoruz. Jossi Venite de Kajuman ve yanına geldim sana veda etmek için yanına geldim diye çevirebildiğiniz parçayı dinliyoruz. Evet mikrofon Jane Birkin'de. 28 Temmuz 2023 önce sağlık programındayız. 95.0 açık radyoda müzik arasında Jim Burke'den "Je suis venu te dire que je m'en vais" isimli parça dinledik. Rochelle Festivalinde, Frankophili Festivalinde 92 yılında Sergen Zvoluk'un e, anmak için söylediği bir parçaydı. E, yanına geldim, gideceğimi söylemek için gibi çevireceğimiz bir parça. Güzel parçaydı buradan da Jim Burke'ne e selam olsun. E, i̇yi bir müzisyenli, çok iyi bir müzisyenli. Peki e, konuğumuz Arda Karapınar ve e, programın bu ikinci bölümünde nereden başlayalım? Aşağı söz sende. Evet biz müzik arasında konuşuyorduk. E, hafta sonu iki hafta sonra Hatay'a gideceğimi söyledim. E, TTB'nin olağanüstü durumlarda sağlıkla ilgili evet. bir toplantısı olacak. E, o sırada da söz e, acaba deprem bölgesinde HIV pozitif e, bireyler, Neler yaşadılar, sorunlara hala devam ediyor mu, ilacı ilacı erişim durumları nedir diye konuşuyoruz. Arda, senin bu konuyla ilgili görüşlerin bilgin nedir? Ee, teşekkürler. Bu da oldukça önemli bir konu. Tabii çok e, ağır bir trajedi yaşandı. Yani ilk, ilk parantezi dışında genel olarak baktığımızda yaşanmaya devam ediyor. Tabii e, biz de İvannada çalışan STK'lar olarak tabii hemen ilk andan itibaren e, epeyce bu konuda geri bildirim aldık. Tabii ki pek çok evli yaşayan, e, yani yıkanda tabii ki ilaçlarına devam etmekten çok daha ...majör bir kaygıları vardı yeni yaşamlarını girmek ya da ailelerin hayatta olup olmadığını bilmek gibi ama... E, ...en belirgin acil ihtiyaç o esnada e, tabii insanları ilaca ulaştırmaktı. E, bunu herhalde yine hem ülke adına hem de sivil toplum adına gururla söyleyebilirim. İki gün içinde çözüldü bu. Tabii burada Eczacılar Odası, Tavipler Odası falan gibi çok, çok katkıda bulundu gerçekten. Biz de iletişime geçtik kendileriyle. Ve bakanlık orada... E, bir, bir kereye mahsus olarak yeniden reçet, reçetelendirebilmekle ilgili bir aksiyon alınca ki biz de bir bildirim yapmıştık sivil toplum kuruluşları olarak bu meseleyi çözdü. Tabii ya, fakat başka bir sorun e, belki orta uzun vadede gözlemlenebilir. Şu anda e, muhtemelen kısmen çözülmüş durumda ama ilk anlarda orada hiv taramalarının devam etmesi ya da insanların... İlaçtan bağımsız olarak doktorlarını görmek ve tedavi rutinlerine dönmesiyle ilgili bir sıkıntı vardı. Bunun kısmen devam ettiğini söyleyebiliyoruz. E, biliyoruz yani bize ulaşan bilgilerden e, aktarabiliyorum bunu. Fakat toparlarsam yani majör önceliğimiz tabii ki insanların e, tedavilerinin kesintiye uğramamasıydı. Bu çok önemli bir şey. Çünkü az önce de konuştuğumuz gibi tedavi baskılanması, virüs baskılanması çok önemli. Ki bu e, başka olguların oluşmasını engellemek açısından bize çok yardımcı. Peki, Peki. E, biraz Arda şu UNEDS'in 2023 raporu e, programın başında dediğim gibi ben bunu 1 Aralık civarında bekliyordum bu Erken mi yayınlandı yoksa bir ara rapor gibi e, Hocam as, aslında ben yanlış hatırlamıyorsam yani evet 1 Aralık öncesinde de yayınlıyorlar ya da bir güncelleme yayınlıyorlar. Ama şu anda bu yayınlanmasının sebebi e, bu yılın en büyük yani yıl içinde birkaç tane kongre konferansı evet. oluyor, içerik bir temalı ama bu uluslararası AIDS cemiyetinin Brisbane'de yaptığı konferans öncesinde yayınladılar ki orada da impaktlar konuşulsun. Peki neydi önemli olan bu 95-95-95 hedefinde değişiklik var mı? Önce senden bu 3-95'in anlamını soracağız bir hatırlatma yap. Sonra biraz kaynaklar düşüşte yani AIDS'e ayrılan fonlarda bir azalma var. Sayılarda bir azalma var. Bütün bunları değinelim. Evet söz sende United 2023 raporunun evet, yayınlanan neler getirdiğini. Teşekkür biliyorum. ederim hocam. 95, 95, 95 özetle şu demek. E, 2025 yılına kadar dünyada HIV ile yaşayan insanların %95'inin durumlarını bilmesini istiyor. United yani hedef bu. E, bu sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin bir parçası. E, bu birinci 95'imiz. İkinci 95... Ee, Hivle yaşadıklarını bilen insanların e, vücutlarının HIV olduğunu bile insanların yüzde 95'inin ilaç tedavisine eriştirilmesi ki bence esas yani esas komponent esas element bu ee, yani birinci yüzde 95 95'i üçüncü yüzde 95'te 3 e, 95'te hiv ilaç tedavisi altındaki insanların yüzde 95'inin virüs süpresyonu <gülüyor> yani belirlenemeyen seviyeye gelmiş olmaları bu için, niçin önemli hocam tabi birincisi bunun etrafında çok fazla politika geliştiriyor ülkeler için bir hedef bir e, bir ufuk noktası, ufuk çizgisi anlamında bu bir fonksiyonu var bunun. Bunun da ötesinde az önce söylediğimiz gibi ben ıı, takip edenler vardır ıı, bu yayını dinleyenler içerisinde. Kırmızı kurdel Orege'de ve 98 Haber'de düzenli HIV yazıları yazıyorum ve tedaviyle ilgili yazılarda hep söylediğim şey şu. Tamam kesin tedavi çok önemli, mutlaka bulunmalı. Bunun peşinde Nobel var, bir, bir, bir, bir bilim endüstrisi var, bir ekonomisi var falan. Bunları çok iyi anlayabiliyorum ama şu anda zaten HIV'le yaşayanların hayatlarını... Hiv, negatif insanlar gibi sürdürmelerine sağlayan çok etkin bir tedavi var ve bunun maliyeti giderek düşüyor dünyada. Bizim birinci önceliğimiz dünyada HIV ile yaşayan herkesin yani vücutlarında Hiv, olduğun, HIV olan herkesin bunu bilmesi ve insanları bu tedaviye sokmakla ilgili bir e, aksiyon noktası olmalı. Bunda hala çok başarılı değiliz bir yandan ama raporda UNX diyor ki e, şu anda diyor e, tam veriyi hatırlamıyorum ama e, şeyden bak önce şey çok özür dilerim güncel şey durumu söyleyeyim, 95, 95, 95 durumunu söyleyeyim 95-95-95 86, durumunu 86-89-93 yani viral baskıda aslında oldukça iyi durumdayız. E, 2025 hedefine göre dünyada şu anda hivri yaşayan insanların %86'sının durumunu bildiğini söylüyor UNİT Tabi bu genel bir veri mesela Türkiye'de yaklaşık %40, %45 diyebiliyoruz yaklaşık diyorum çünkü kesin çalışma yok. İki çalışma grubu farklı çalışmalar yapmışlardı. 40 dedi, birisi 50 dedi. Ee, Türkiye'de geçen bu, bu, sene... Bunu Buyurun. biraz açalım, tam anlaşılmıyor. Evet. İkinci ve üçüncü 95'ler anlaşılıyor. Yani e, ilaç alması gerekenlerin %95'inin ilaca ulaşması. Evet. ilaca ulaşanlarda da devamlılık sağlanıp tedavinin sonuç vermesi gidiyor. Ama birincisinde durumlarının belirlenmesi. Yani bir toplumda... 100 tane AIDS'li varsa bu 100 AIDS'den 95'inin kendilerinin hasta olduğunu öğrenmeleri. Neden bunu söylüyoruz? Bizim gibi ülkelerde senin de dediğin gibi %50'ler civar dedi. Neden bilmiyor? Çünkü iki hastadan bir tanesi kendisinin hasta olduğunu bilmiyor. Ya da evet. saptanmamış. Değil mi? Bu önemli. Yani bunu bir de, evet. bu, bu biraz Çünkü evet. etrafa yayma açısından önemli. Tabii. Bunun sebebi de şu tabii yani öncelik kişinin kendi sağlığı. Yani işte bu ön kişi kendi durumunu bilecek ki buna ilişkin aksiyonlar alabiliriz. Tabii bir yandan da yani halk sağlığı zaten HIV'in bir halk sağlığı olarak değerlendirilmesinin sebebi bir de bu. Yani virüsün yani e, insidansın artmasının, yani virüsün yaygınlaşmasının, yayılmasının temel sebebi virüs taşıdığını bilmeyen insanlar. Çünkü bir Virüsle yaşadığını bilen insanlar buna uygun aksiyonları aldıkları için kaçılmaz olarak bulaştırmaz seviyeye geliyorlar. Peki niçin böyle? Yani bu 95'e niçin ulaşılamıyor? Bunun pek çok sebebi olabilir. Buradan tekrar WHO belgesine döneceğim hocam. Orada çok önemli başka bir şey söyledi Dünya Sağlık Örgütü. Birincisi test konusundaki korku. Yani nedir bu? Biz öyle bir ayrımcı ortamda yaşıyoruz ki biz kendi ülkemiz adına da bunu konuşabiliriz. Ayşegül Hanım da bu konuda bir dolu şey yani deneyim söyleyebilir, paylaşabilir. Hepimiz bu konuda bir şeyler söyleyebiliriz. Biz yani pozitif çıkarsak hayatımızın birdenbire... Çok değişeceği algısı perspektifinde konuşuyoruz ve çok da haksız değiliz bunda. Çünkü biz farklılıkları hoş karşılamakta, kabul etmekte doğruya doğru çok da sempatik bir toplum değiliz. Öyle mi hocam? Öyle mi Aşırhan Hanım? Evet önemli. canım, elbette. Evet. evet, bu 95-95-95'e değindik. UNEDS 2023 raporunda yer alan. Kaynaklar düşüşte. Benim dikkatimi evet. çeken üç nokta vardı. Bu önemli, buna biraz bunu yapalım. Bunda, bunda beraber ilerleyebiliriz diye düşünüyorum hocam. Çünkü siz özellikle COVID-19 pandemisi döneminde yani acayip, yani hakikaten her türlü takdire şahin bir gayret gösterdiniz. Tekrar tekrar teşekkür etmek lazım. COVID-19 pandemisinin hayatımızı e, pek çok bağlamda etkilemiş olmasının ötesinde bilimsel üretimi ve bilimsel üretime ya da işte genel sağlık hizmetlerine ayrılan kaynakların da e, aks değiştirmesi bağlamında çok ciddi bir etkisi oldu. Bu doğrudan şeye aslına bakılırsa, tabii ki kaynakların büyük çoğunluğunun COVID-19 ya da ilişkili şeylere gitmiş olması ama bence bir başka husus var hocam burada. COVID-19'un artık bir bahane olarak kullanılıyor olması ya da başka pandemilere ilişkin şeylerin. Çünkü e, pek çok hükümet, şimdi belki bizim hükümetimiz adına net bir şey söyleyip söylemek bu anda çok belki hakikaten net değil çünkü bilemiyoruz tam olarak ne yaptıklarını. Ama bu e, bunu bir sorun olarak görmüyorlar bazı hükümetler artık. Yani ya çözüldü diye düşünüyorlar pek çok hükümet. Çok büyük bir hata yapıyorlar. Ya da şimdi bu noktada bizim hükümetimiz adına genel bir şey, devletimiz adına genel bir şey söyleyebiliriz. Bunun çok ciddi bir sorun olmadığını, zaten aslında insanlara ilaçlarının verildiğini falan düşünüyorlar. Bence problem bu. Yani kaynak ayırılmasının sebebi bu. Fakat buna rağmen, hızlıca toparlıp e, size iade edeyim sözü. E, bazı ülkeler mesela, özellikle tabi, e, Af sahra altı afrika ülkeleri bunlar. Meselenin diyetini son derece farkındalar çünkü olgu sayısı çok yüksek çocuklar çocuklar arasında olgu sayısı yüksek ölüm oranları hala yüksek. E, bunun içinde kendi kaynakları yetmiyor olmasına rağmen mesela e, e, Global Fund gibi yerlerden ya da CDC'nin çeşitli departmanlarından paralar bularak insanlara test yapmak ve ilacı ulaştırmaya çalışıyorlar. Biz yapmıyoruz onu. Ama genel anlamda hem ülkeler, bizim gibi ülkeler hem de bazı uluslararası kuruluşların bu AIDS, HIV çalışmalarını ayırdıkları ya da bu konuyla mücadelede ayırdıkları payın azaldığı ya da durduğu artmadığı evet, bir gerçeği var. Evet, Peki evet. son olarak da bir yine bir müzikarası arası vermeden önce bir HIV AIDS olgularının sayısında bir düşüş var. Evet. Buna da bir değin istersen Arda lütfen. Tamam hocam. Şimdi e, az önce bahsetmiştim. Türkiye'de e, 2022 yılı son itibariyle 36 bin gibi bir şeyden bahsediliyor. E, evet genel olarak bir düşüş var. Şurada hemen önümde bir harita vardı. Ben onu açıp oradan bir şey paylaşmak isteyeceğim. Onu bulabilirsem. Aslında şöyle hocam. E, şu anda dünyada evet pek çok yerde e, düşüyor olmakla birlikte dünyada HIV olgularının yükseldiği iki bölge var. Birincisi yani Türkiye'nin bu, bu konuda bu HIV haritalaması bağlamında konumu çok enteresan. Bazıları Avrupa'ya dahil ediyorlar, bazıları MENA bölgesine dahil ediyorlar, bazıları Asya'ya dahil ediyorlar. Çünkü tam ortasındayız ama kendimizi hangi bölgeye dahil edersek edelim. Türkiye'nin içinde bulunduğu bölge diğer 7 bölgeden farklı olarak birincisi Orta Doğu ve Kuzey Afrika, ikincisi de Doğu Avrupa ve Merkez Asya bölgelerinde diğer bölgelerde son yıldır düşüyor olmasına rağmen bu iki bölgede %20-25 oranlarında artmaya devam ediyor. Türkiye'de de artmaya devam ediyor. Bunu e, şeye bağlayanlar var. Yani e, e, yapılan test sayısının artmasına bağlayanlar var. Bunun çok iyimser bir yaklaşım olduğunu, yine kafayı kuma gömmek olduğunu açıkça söylemekte fayda var. E, aslında belli gruplar içerisinde ki key population deniliyor onlara orada ev insidansının yükselmekte olduğunu çok rahat bize gelen danışmanlıklardan, taleplerden de rahatlıkla söyleyebiliyoruz yani. Evet bu test sayısı artınca sayı da artıyor. Bir başka sakıncası da yapmayın o zaman. Test böylece Türkiye'de olgu sayısı artmasından artmaz. Yani o, o tehlikeli bir Peki, bir müzik arası daha. Bu sefer ki sanatçımız Tony Bennett kendisi de yaşama veda etti kısa bir süre önce. Kendisinden Taking a Chance on Love isimli parçayı dinliyoruz. 28 Temmuz 2023 tarihindeyiz. 95.0 açık radyoda. bir Cuma günü her zamanki gibi saat 13'te başlayan Önce Sağlık Programı'nın son bölümüne girdik. Konuğumuz Arda Karapınar, konuğumuz Hiveys, söz Ayşegül'de. Evet Ayşegül sor. <gülüyor> Sosyal medya paylaşımlarına da bakıyordum. Ee, WhatsApp'ıma da bakıyordum şu anda. Ee, hocam beni gafil anladı ama e, kongreyi konuşacaktık evet. e, HIV AIDS ile ilgili. Evet. E, bu arada e, aile hekimi arkadaşlarımız yazıyor WhatsApp'tan. Evet. E, eskiden daha sık bilgilendirme olurdu HIV AIDS hakkında diyorlar. Bizim programımızda bile periyodikliği daha azaldı. Sanıyorum bir önceki görüş ve konuşmalarda biraz gerçeği yansıtıyor. Herhalde bizim ülkemiz gibi ülkeler için çok ciddi bir sorun görülmüyor. Ve bu konulardaki bilgilendirmeler de azalıyor. Evet, yani işin Ondan başına, dolayı da değerli. 80'li yılların toplandı. sonunda olaya AIDS bana bulaşmaz abi ile başlayan öyküler... Bir şekilde farklı şekillerde devam ediyor tabii. Önemli tabii bu söylediğin. O zaman Arda ve diğer HIV e AIDS aktivistleri veya o konuda çalışan hekimleri daha sık ağırlamamız belki daha doğru olacaktır. Haklısın. Evet 23-26 Temmuz'da Avustralya'da yapılan AIDS konferansı. Biraz buna bakalım 12. HIV e AIDS bilimleri konferansı. Bu arada gelişmekte olan ülkelerin aktivistleri ya bu konferansları siz Washington, Londra, Paris buralarda yapmaktan bıkmadınız demiyorlar mı? <gülüyor> ne kadar güzel sordunuz hocam. Şimdi burada geçen sene beni de çok rahatsız eden bir hadise. Yani ben de bayağı dert sahibi oldum bunda ve uluslararası aktivizm çevrelerinde çok konuştuk. Bir bir pasaport ayrıcalığı diye bir şey belirginleşti. Bunu siz de gözlemliyorsunuz tabii ki. Bu pasaport privilege meselesi özellikle uluslararası ST topluluğu. şimdi son des destinasyonlara bakıyorum mesela bir öncekini e, e, ...Toronto'da mı yaptılar? Geçen seneki Kanada'daydı mesela. Bu seneki Australia Brisbane. Şimdi bunlar... E, ...yani hakikaten gidip görülmesi gereken yerler. Evet anlıyorum ama şimdi bir kongreyi alıp oraya koyduğunuz zaman... ...ve e, o yılın en büyük etkinliği olduğunda... E, ...Türkiye'de, işte Botswana'da, ne bileyim Uganda'da... ...yani işte Makedonya'da, Ermenistan'da yaşayan birisinin... ...kendi parasıyla buraya gitmesi imkansız yani. Dolayısıyla daha fazla burs vermeniz lazım... Yani e, bu yaptığımız zaman da şöyle söyleniyor genellikle e, kaynaklarımız kısıtlı ya, yani konferansı bu kadar pahalı bir destinasyona koyarsan kaynağın kısıtlı olacağı çok belli benim bir derdim var hocam yani aslına bakarsanız bu konuda e, birbirimizi yıllardır tanıyoruz Siz zaten tanıksınız buna. Ben bu büyük kongrelerden bir tanesi Türkiye'de yapılması için çalışıyorum birkaç yıldır. Tabii yani benim tek başıma çabalarım buna yeterli değil ama her zaman bu konuyu sıcak tutmaya çalışıyorum. Bunun için hala girişimlerini devam ediyor. w 3 görüşüyorum ya da işte fast track, hızlı erişim şehirler gibi inisiyativlerle, girişimlerle konuşuyorum falan. Toparlarsam şimdi bu sene tabii Brisbane'de yapıldı. Neyse ki hocam pandemi şöyle bir şey getirdi hayatımıza. Artık hani online takip ediyor. Ben mesela bu sene burs başvurumu yaparken açıkça şöyle yazdım. Yani sizin e, bu şeyi karşılamayacağınızı biliyorum. Çünkü ben Türkiye'de HIV'in çok konuşulmadığı bir ülkeden gelen bir aktivistim. E, dolayısıyla bir full burs vermeyeceksiniz ama bana sadece bir işte online pass verseniz yeterli. Çünkü ben bilimle ilgileniyorum. Nitekim bursum öyle oldu. Ama bu ilgi azalması bağlamında da bir şey söylemek isterim. Bu B falan gibi değil ama bir meseleyi dert edinmekle ilgili. Siz de geçenlerde yaptığınız söyleşide bir şey söylemiştiniz diyor hocam. Ona tekrar ben referans vereceğim mutlaka. Konuyu çok severseniz başarı onu takip ediyor demiştiniz ya. Yani bu çok önemli gibi bir motivasyon cümlesi söylemiştiniz. Ee, baktım Türkiye'den bu etkinliğe yani bu önemli konferansa katılan tek aktivistlerin iki tane de doktor var sadece. Şimdi tabii doktorların başka yoğunlukları falan olabilirler ama yani insan yine de en azından hani bir burs başvurusu yapmak ya da konuyu takip etmek gerekirdi diye düşünüyorum. Özetle bu e, kongre, konferansların e, böyle çok pahalı yerlerde yapılması bir problem. Geçen sene zaten şöyle bir sorun oldu yine bu Uluslararası Eist topluluğu konferansında. E, hem konferansı aldı Kanada, talip oldu buna. Hem de Afrika'dan, yani özellikle Afrika'dan pek çok insanın vizesini reddettiler. Ben bir oturum hatırlıyorum mesela Hocam. 5'i de çeşit Afrika ülkelerinden, yani orada bulunması gereken insanlar, beşi de zundan bağlanmak zorunda kaldılar. Yani ben böyle bir saçmalık olmaz. Ve geçen sene çok tepki çekince Uluslararası Eşit Topluluğu bu sene dedi ki, e, biz artık 2023'ü Avustralya'da yapmaya karar vermiştik maalesef. Fakat e, Avrupa'ya ve Afrika'ya geri dönüyoruz diyerek 2024'ü Münih'te duyurdular. Şimdi bunun niçin önemli? Yani yine benim gibi ya da işte bu coğrafyada yaşayan belki kaynak bulmakta zorlanan insanlar ya Münih'e iyi kötü gidip bir arkadaşının kanepesinde odasında kalır ucuz millet bulur falan takip edebilir ama yani Toronto'ya bu İsperin'e e gitmek e, hakikaten çok zor Tabii Tabi Almanya'ya Münih'e de Almanya sana vize veririz <gülüyor> Peki, yani, evet. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bu söylediklerin çok gerçek bu e, onlu yıllardan beri konuştuğumuz bir konu aslında tıp kongreleri aslında e, tıp kongrelerinin hele uluslararası bu tarz da kongrelerinin birer ticari unsur olduğunu, birer ticari e, kurumsallaşma yönünde hızla ilerleyip o konuda çok e, adım e, mesafe kat ettiklerini, adım attıklarını unutmamak lazım. Ve et kongresini düzenleyenler de başka tıp kongrelerinde olduğu gibi, şimdi bana kızacaklar ama bunların bilimsel yenilikleri paylaşma kaygısından daha çok, bu kongreyi düzenleyenler ve kongre organizasyon şirketlerine para kazandırmak için ciddi bir e, amaç, araç olduğunu unutmamak lazım. Yani buranın işin ekonomik bir yönü, bir gerçeği de var. Bu da e, yatsılmaz bir gerçek. Yani. Gerçekleri konuşalım. Bu noktada bir şey söylemem lazım. Çok önemli. Bence ülkemiz adına da çok önemli bir şey. Bu aslında bakılırsa sadece konferansa ulaşmakla ilgili zorluk değil bu artık. Üretilen bilime uğraşmakla ilgili bir zorluk. Çünkü e, olayı yerinde takip edemediğiniz zaman e, gündemden çok geri kalıyorsunuz. Yani aslında bilimsel olarak ilerlemiş ülkeler e, buna bayağı aslında bakarsak kolonyalizm, sömürgecilik diyebiliriz. Zaten HIV kolonyalizm diye bir konsept var. Yani üzerine ayrıca konuşulabilir. Bunlar, e, ben de artık bazı gerçekleri çok daha rahat konuşuyorum farkındaysan hocam. Yani çünkü bir korkum yok. Yani yaptığım iştekin Türkiye'de bir şeyler yapıyorum. Dolayısıyla dünyada da e, bir yankısını bulduğu için e, bunlar gerçekten konuşulmalı. Özellikle bilimde gelişmiş ülkeler e, HIV konusunda geri kalmış ülkelerdeki yoğun hipozitif popülasyon üzerinden bilim yaparak o bilimleri kendi ülkelerine aktarıyorlar. Evet. Bunlar işte evet. makale yayınlıyorlar, fon buluyorlar, işte bu konferanslara ödül kovalıyorlar. Evet bunların çok farkındayım. Niçin anlattım hocam bütün bunları? Yani aktivizm bir şeyleri değiştirmek durumunda son noktada. Biz Türkiye'de iki yıldır hocam siz de katılmıştınız zaten. Sivil e, toplumu kendi konferansını yapıyoruz. Evet. Bu çok önemli bir şey. Çünkü bugüne kadar sadece doktorlar kendi aralarında oturup işin bilimsel boyutunu Kroy'den ya da IAS'ten aldıkları bilgileri paylaşıyorlardı. Ama biz aktivistler ve hilde yaşayan insanlar bir araya gelip kendi meselelerimizi konuşuyoruz. Bu sene de Ekim ayında üçüncüsünü yapacağız bu sene. E, o yüzden yani madem oraya gidemiyorlar insanlar e, biz de bunu alıp burada yapalım. insanlar en azından bilimsel bir yılda, yılda bir kez olsun bile yapabilsinler. Yani bu bir tepki hareketiydi aslında. Madem gidemiyoruz o zaman biz kendi konferansımızı yapalım ve işin doğrusu biz öyle çok... Para kazanıyor falan değiliz hakikaten. Tabii e, tabii biliyorum biliyorum biliyorum. Yani biz de bundan sonraki kongrede Ayşegül'den beni konuşmacı olarak davet edersen, seversen, katılırız. Ve orada radyonun enfeksiyon yani hastalıklarının kontrolündeki rolü ve işte bilinçlendirme. falan. Neyse Ayşegül'den biz buluruz bir başlık. Oradan program yaparız hocam. Evet oradan program yaparız değil mi? Şahane olur. Hemen bir oturum şu anda ajanda <gülüyor> Tamam. Peki, e, tabii bu e, aktivistlerin bu tarz kendi kongrelerini yapmaları ya da aktivistlerin HIV/AIDS konusundaki yaptıkları işler, e, Ayşegül birçok e, hastalıkla ilgili hasta ve hasta yakınları derneği çalışanları vardır ama benim bildiğim gerçekten HIV/AIDS'te özellikle bu günü, yıllar önce Güney Afrika Cumhuriyeti'nin bir antiretroviral ilaç alımı ile ilgili ihale açıp da Ucuza Hindistan'dan SİPLA firmasından Sipla firmasından e, jenerik ilaç alma kararı üzerine <gülüyor> Dünya Ticaret Örgütü'nün biz size ambargo uygularız demesi ve bunun üzerine yani bir hastanın yıllık tedavi gideri 12 bin dolardan 300 dolara düşüyordu böyle bir şey olsaydı eğer. Bu tarz bir tedavi olanağının önüne bir set çekmesi ve buna karşı aktivistlerin çabası orada inanılmaz bir başarı elde etmişlerdi Ve aktivistlere borçludur bugün Wade konusunda böyle bulaşıcı bir enfeksiyon hastalıklarıyla mücadelede atılan adımlar bu açıdan önemliydi bu da bir parantez olsun peki son 10 e, dakikaya 10 e, evet 10 dakikaya girmiş bulunuyoruz e, bu e, 12. bi e, bilimler kongresinde e, neler konuşuldu yenilik ne vardı arada evet. ona... hemen kısa kısa başlıklar haline geçeyim zaten çalışmıştım e, bu cenev rastası konusunu konuştuk evet. bu çok önemli bir gelişme ve buradan elde edilen veriler e, HIV'in kesin tedavisi, şifası konusundaki çalışmalarda e, veri olarak e, yeni çalışmaları şekillendirmeye devam edecek. Bu e, bulaş sıfır gerçekten çok önemliydi. Bu hani, konferans çok belirici meselelerinden bir tanesiydi. E, HIV Erkek Sünneti bağlamında e, bir şey var hocam. Ondan bahsedebilirim. galiba e, evet. Asya'da, Çin'de yapılan bir çalışma, randomize, randomize kontrolü bir çalışma, e, gönüllü... E, Sünneti kabul eden 250 HIV negatif erkekle e, etmeyenler arasında yani uygulanmayanlar arasında bir e, kontrol böyle bir kontrol e, grubu kurulmuş. E, sünnet grubunda yani 250 kişinin sünnet olduğu grupta hiç vaka yok. Kontrol grubunda 5 yeni HIV enfeksiyonu var. Yani dolayısıyla sünnetin de HIV enfeksiyonuna karşı bir, e, bir koruyuculuğu yeniden... E, Konuşulmuş oldu. Bu, bu konu tabii e, sadece HIV istendiği bütün cinsel yolla bulaşan hastalıklar için önemli bir konu. Böyle, sünnet'in böyle bir yararı olduğu e, ya da e, bulaşı e, kısmında olsa engellediği, güçleştirdiği bilinen bir konu. Evet, evet Bir diğer evet. konu hocam belki çok hızlıca COVID-19 ve maymun çiçeğinin HIV ile ilişkisi bağlamında yani bu üçünün birden ortak yönetimi meselesi bağlamında yine tedavinin önemini vurgulayan bir şey olabilir. E, hivle yaşayan insanlar e, tedavi yani tedavi gören hivle yaşayan insanların maymun çiçeği ve COVID-19'dan daha az etkilendikleri yakalansalar bile e, bunun yönetmenin daha kolay olduğu fakat tedavi görmenin bu pozitiflerin hastane yani olma oranlarının çok daha yüksek olduğu yine söylenmişti. Yine burada hem tabi hiv parantezi içinde hem de bütün enfeksiyonlar bağlamında söyleyebiliriz. Yani durumu bilmek ve bunun gereklerini yerine evet. getirmek tedaviyi uygulamak çok daha önemli. Bir enteresan bir şey hocam demin pahalı destinasyonlarla ilgili bir şey söylerken e, bence bu da konuşulmalı. Şimdi Sydney zaten aslında bence konferansın Avustralya'da yapılması internasiyetlerinden bir tanesi buydu. Sydney e, şu anda HIV salgınını potansiyel olarak tamamen sonlandıran ilk ülke olma yolunda hızla ilerliyor. E, yani aslında or oraya çok yakınlar. Zaten 95-95-95'e yakaladılar. Fakat o esnada bir başka konu hemen devreye girmiş olacak hivle seyahat konusu ee, çok enteresan bir şey söyleyeyim hocam size. dünyanın en gelişmiş ülkelerinden bir olduğunu varsayıyoruz değil mi? Avustralya'nın bu gelişmişlik konusu her zaman ya bu karantinayı çok etmeye başladı artık şu anda dünyada 40 ülke var ee, hivle yaşayan insanlara restriksiyon e, şey uyguluyorlar sınırlamalar uyguluyorlar Avustralya bunlardan bir tanesiydi eğer hivle yaşayan birisseniz çalışma ve oturma izniniz Hi yüzünden otomatik olarak reddediliyordu. Ve buna ya, rağmen ül ülkeye girmek için değil, değil mi? Yani e, vize evet. almak için HIV testi istiyor, yani bir ülke kalmadık. Evet. Ee, Ama var, yani işte, bir iki tane bir var. Bir Peki evet. o, demek ki Avustralya'ya gittiğiniz zaman eğer orada o, oturma ya da çalışma evet. müsaadesi isterseniz evet. o zaman istiyor testi. E ee, o zaman istiyor ve negatifse reddediyor. İdi. Hı. Ya buna rağmen bu konferansı orada yaptılar. Yani insan hakları eşitlik falan filan dediken yani bu sizin bunun endüstriye dönüşmüş olması. Mesela şimdi biz Türkiye'de böyle bir şey, ne işte ne bileyim ben Kapkasıya'da başka bir ülke bunu talep ediyor olsa muhtemelen bize insan hakları falan gibi bir dolu kriter koyup konferansı vermezler. Doğru mu? Evet Ayşegül bu e, Hewates'in ilk çıktığı yıllarda İngiltere e, vize vereceği insanlardan e, ya da ülkeye girecek insanlardan bir ara İngiltere e, Hewates testi istemeye başladı. Amaç e, Afrika'dan gelenlerde Hewates pozitifliği yüksek. Ee, ve onun için onları ülkeye sokmayacaklardı. Böyle birdenbire anlaşıldı ki İngiltere'ye gelen, Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen de birçok Amerikan vatandaşı var ve bunlarda da weight oranı evet. yüksek. Onun için Amerikalıları da böyle bir gerekçeler almama durumuyla karşılaştıkları için vazgeçtiler bu uygulamada mı Yoksa Afrika'yı çok sevdiklerinden bilmiyorlar. <gülüyor> canlarım benim ya. <gülüyor> Peki başka ne konuşuldu EPS konferansında? Evet, evet hocam bir, bir tane daha başlık verip sonra müsaadenizle genel notlar e, e, yani herkesi ilgilendiren genel notlar vereceğim. Bir doğuştan gelen farklılıklar meselesi var. Güney Afrika'da 281 anne çocuk çifti üzerinde yapılan uzun dönemli bir çalışmanın sonuçları e, cinsiyet ve başlıklık sistemi arasındaki ilişkiyi ortaya koydu. Bu, Güney Afrika'da yapılmış özellikle çünkü infantlar işte bebekler yeni doğanlar üzerinden de bir şey yapılabiliyor. Bu 281 kişinin e, 281 yani örneğin e, çiftin ee, anne çocuğun affedersiniz %92'si yani oradaki %92'sinde anne kanındaki çocuklar doğumdan önce de antiretroviral tedaviye maruz kalmışlar. Yani anne bunu kullanıyor fakat diğerleri ise doğumdan sonra kullanmaya başlıyorlar. Ee, çok enteresan erkek çocuklar kız çocuklara göre çok daha yüksek bağışıklık cevap veriyorlar. Yani... Yani, e, immün cevapları evet, e, cinsiyet, evet. Bu bir bu parça bilinen bir konu Aşıya cevapta da, da böyledir Hı -hı. Hormonlarla ilgilidir aşıya cevap Hormonların immün sistem üzerine etkisinden yani Şaşırtıcı değil ama saptanması Evades modelinde evet, evet. Peki Arda son 5 dakika tamam. ne son, son olarak hocam Şunu söylemek istiyorum ee, Hakikaten bölüm içinde Yeniçinleri konuşuldu Çok değerli belli aralıklarda bunu Mecra fark etmeksizin konuşmakta fayda var. Çünkü bazı konular Türkiye'de aslında bazı demeyelim yani pek çok konu maalesef e, toplumun ve sivil toplumun ilgisine ya da ilgisizliğine terk edilmiş durumda. Fakat şunu ben e, gururla söyleyebilirim sadece kendi adıma değil çok küçük bir komünite var gibi görünüyor olmasına rağmen Türkiye'deki HIV aktivizmi topluluğu çok kıymetli çalışan arkadaşlarım var. Pek çok farklı medikal alana göre oldukça dinamik, dünyayı yakalamak konusunda çok heveskar e, ve sorun çözme konusunda giderek mahirleşen bir topluluk. O anlamda hani Türkiye'de sürekli kötü giden şeyler bağlamında konuşuyoruz ya. Bunu belki tokeni topluluğumuza bir kredi vermek ya da övmek anlamında söyleyebiliriz. Yok katılıyorum dediğimi. Evet. Bu önemli. Yani hepatit gibi ya da başka başka sorunsallarda bunu çok fazla göremiyoruz. Üstelik şeye rağmen hocam yani şimdi ben mesela HIV HIV aktivisti arkadaşlarım arasında bir pozitif var mı yok mu çok bilmiyoruz ilgilenmiyorum yani bununla. Fakat HIV aktivisti olduğunuz zaman bunu söylediğiniz zaman ben bunu çok sık yaşıyorum. Otomatik olarak insanlar HIV'de yaşadığınızı falan düşünüyorlar. Halbuki bugüne kadar bununla ilgili hiçbir şey söylemiştim yok yani benim. Ee, ama yani öyle de olabilirim olmayabilirim. Yani bütün bu bariyerlere rağmen insanlar sorumlu kalıp bu konuda bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ve şunu söyleyebilirim yine... Ee, bu bir karşılık görmeye başladı. Mesela biz konferansımızı yaptığımız andan itibaren ulusal, yani ekimlerin her yıl aralık, aralık ayında toplandığı kongrede artık aktivistleri gerçek bir yüz ve toplu, toplu, komüniteyi bir aktör olarak tanımak ve onların fiyatlarını dinlemek konusunda bir refleksleri var. Biliyorsunuz ben her konuşmada mutlaka internetten bahsediyorum. Fauci'nin zaten temelde kendi hikayesinde şunu anlatıyor. Yani Burada benim hikayemi farklı yapan şey ve Amerika'nın hiv cevabını farklı yapan, diğer, diğer meselelere göre e, farklı yapan şey... ...ilk andan itibaren e, benim topluluklarla bir araya gelip onları dinlememdi. Yani şöyle söylüyor, ben ilk toplantılarımı topluluk üyeleri, o zaman AIDS olarak anılıyor, hiv yaşayan insanlar yaptığın zaman... ...bana sen çılgınsın, sen delisin, neden bu insanları toplantılarına davet ediyorsun falan demişlerdi gibi anlatıyor. Fakat bugün... E, bu özellikle 5 Trib 2 de gördük, Prep konusunda da bunu gördük. Evet. E, o wo belgesinde de gördük. Aktivistler e, gerçekten sorunun ne olduğunu ve çözümün ne olabileceğini iyi anlatıyor. Birebir bununla yaşayanları çoğunlukta olduğu bir komünite olduğu için büyük oranda böyle bir fark yaratabiliyorlar. Özetle bunları söylemek isterim. Son olarak da şunu söyleyeyim hocam, bütün dinleyenlere bu bilgi çevrelerine de aktarmalarında fayda var. Yılda en az bir kez, tercihen iki kez düzenli olarak HIV testi yaptırmalarında fayda var. Türkiye'de ev tedavisi tamamen ücretsiz. Yani genel, sigorta, genel sağlık sigortası kapsamındaysanız tamamen ücretsiz. E bir e, ek katkı payı falan ödemenize gerek yok. Ve başarılı ilaçlar var. Yani dünyayla neredeyse birebir aynı. Belki hani ürün gamının tamamı yok e, ama iyi ilaçlar var. Ve HIV artık çok kolay yönetilebilen bir virüs. Hivle ile yaşıyorsanız hiç korkmayın, e, ilaçlarınızı kullanırsınız ve Hivle yaşamıyor gibi, yani virüs taşımıyormuş gibi hayatınıza devam edersiniz ve beklenen ömür HIV negatiflerle tamamen aynı artık. Peki, son bir şey de şu Kırmızı Kurdele'nin iletişim bilgilerini istersen bir e, web sitesini ver, ondan tamam, sonra... Tamam, tamam. Ee, KırmızıKurdere.org, hatta ben bir şıklık yapayım, diğer iki derneğin de bilgilerini paylaşayım. Kırmızı Kurdele.org, e, Kırmızı Kurdele İstanbul Derneği'nin HIV bilgisi sağlayıcısı olarak çalışan derneğin bilgileri. Ayrıca Pozitif Yaşam Derneği ve Pozitifiz Derneği'nde de HIV'le yaşayan insanlara değil konusunda bilgi almak isteyen insanlar ulaşabilirler. Burası bir rekabet alanı değil. Burası bir dayanışma evet. alanı. Çünkü evet. bir, bir amaç, bir hizmet maksadımız var. Ee, yani insanlar bununla ilgili bir kaygıları olduğunda ya da HIV taşıdıklarını öğrendiklerinde paniğe kapılmasınlar. Bu derneklerden herhangi birine ulaşsınlar. Süreç gayet kolay yönetilir. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Bugünkü konuğumuz Arda Karapınar'dı. Hewates konusundaki son gelişmeleri bir aktivisten, Kırmızı Kurdele aktivisti olan Arda'dan dinledik. Arda çok teşekkürler. Ben sözü aşağıya bırakmadan son parçayı tanıtayım. Son olarak da yine sanki bir ölüler galerisi gibi oldu bugünkü <gülüyor> bir kısımlar ama. dinliyoruz. The Emperor's New Clothes. Sanki kral çıkırağa doğru giden bir parça bu. The Emperor's New Clothes. Peki e, tekrar teşekkürler Arda. Herkese iyi hafta sonuna hoşçakalın. Aşıklar. hafta sonları. Arda sağ ol teşekkürler. Pekionomi hiç konuşturmadık ya. Aşır aşır ne soru aşır soruyor. Soru. Şimdi konuşacağım. <gülüyor> Şimdi konuşması var <sonra> aşığım çünkü. <gülüyor> Hadi görüşürüz. sağ ol. Sevgili arkadaşlar. Sağ ol teşekkürler.